قلوا على علاج جزوجنا محمد أعوذ بالله والسيطان والزيزي اللهم الرحمن الرحيم إنما اللهم يحبوا فيك ربك صوتين وآخرين ربك الله العزيم وغلاء ربك Gel zaman hareket ettire. Hayatın dili ne güzel. Rüzgarların güzelliğiyle karışıyor. Zaman dönüyor. Neman üstünde oluyor. Biz de zaten ya bu öğretileri kendimiz de verebiliriz. Kur'an "Mümin ya il yâr var mı can? imanın büyük getirir o dünya bütün vesamlar gözüne Aslan imanın cezresine mukadir gelemez. Allah bizi imandan ayırma. <gülüyor> <gülüyor> o iman, çünkü iman ki bizi evveli cennete götüren suyeti ne kadar ağır olduğunu düşün ki bir kertizi altından, bir kertizi gümüşten, toprakları zeder cepten, pulileriyle, hılmanlarıyla, bildanlarıyla, Muhammed Mustafa vallahu aleyhi ve selle namazenimizin sohbetiyle Allah'ın cemal-i bazı, olan şeydir ki cennetinden cemal-ı Allah'ı iman kardeşleri. Sadece hani toprak sarbaşlığıyla, din kardeşine yapınca bu yetmez. <gülüyor> Cennete alma Kur'an-ı Kerim ayet-i zelideler ile vaske edilmiş. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim ile vaske edilmiş. Yani bizim dillerimiz kafi gelmez. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim ile vaske Dillerimiz kafi gelmez. Eğer denizler mürekkep olsa, yeri görüntü kağıt olsa, bütün insan, cin, melek kafip olsa ile vasfından Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yazmaya yani deryadan bir takra, denizden bir takra, sabra, güneşten bir cezresini yazamazlar kimse diyor. Öyle Muhammed aleyhissalâhu aleyhi Bu, bu imanla nasıl olacak bize. Efendim bizi cennise giydiren Hazret-i Muhammed Aleyhisselam, Allah'a yemin ederim ki yani Havza-i Hudret'inde muhafaza eden Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz Zaten tane böyle elektrik aleh, sanat meydana getir, imkan yok sanırım. Yani diyenlere inanılmaz, e efendim, santılı yırtılmış Müslümanlar cennete gireceğimiş de aletçiliği icra edilenler cehenneme gireceğimiş, buna inandı mı deyin kıyasa kahanlara. Daha Hazreti Muhammed Aleyhisselam ah. o günden yemin ediyor ki vallahi cennete giremezsiniz illa eşhedü Allah ilahe illallah ve <gülüyor> eşhedü Allah Muhammed'e'l-Habdülü ve Resulü demedikten sonra. <gülüyor> vallahi kanil mümin olamazsınız, Vallahi kâmil mis olamazsınız, Birbirinizin boğazına sarılıp da kardeş olmayınca. Yani. <gülüyor> Mesela bu, nasıl bahıs, yani suhtette. kardeş olmadıktan, boğazımızla sarılmadıktan, onun bizim olmadıktan sonra iman-ı temale girmiyor. Onun için kardeşlerimiz ayet-i cenniyle e geldi, kardeş olmanın için değişmemize lazım oluyor. Allah bizi seviştirsin, görüştirsin, barıştırsın, amin. <gülüyor> Efendim siz deyin benim hatıma bir şey daha geldi. Cennete girmek imanla olunca ibezi kalmak neden oluyor ya orada? Cennetten sevgi, safa sürmek. <gülüyor> İçinde bir ibezi iman var ya, kocadıktan sonra bu imanın şeraitleri ağır gelir, İslam'ın şeyi çekilmez. Ben Yahudi'ye, Naskan'ıma günerim diye bir fikrin yol içinde değil mi? Haşa! Ataşa atılmayı isterim, yayıl yayıl yanmaya razıyım, imanımdan dönmeye razı değilim, diyorum ya içinden. Bu ebedi niyet, o ebedi cennet de onun için koyuluyor. Hükmesinin birisi bu. Şakirin kendi ebedi cehennemde kalması bundan oluyor. E gösterli oldu şimdi, o da diyor ki, ben bu kafirlikten 60-70-100 yaşına da varsam, derse görsem ben bu küfürden dönmem diyor, e, e dediğin niyeti var, e dediğin cehenneme laf alıyor. Küfrü var, cehenneme gidiyor Efendim orada bir de mükafat oluyor, konuşuluk oluyor, Muhammed Aleyhisselam'a <gülüyor> yakınlık oluyor. O neden oluyor? O da amellerden oluyor, ibadetlerden oluyor ibadet daha çok zengin ise onun apartmanı daha yüksek oluyor. Sen yani görüyorsun ne kadar parası yüksek olursa onu seçirsak olur ha. yüksekmiş, böyle demiş. Onun için yani burada da amel lazım. Yar cennete a'laya girenler. Ayet-i kerimede Mesih en susun ve تنزل اعين المحشر. çektiği arzuyu ettiği Gözün görmediği en niyomet mevcut Cennet-i Alâ, bütün nimetler mevcut. Hatırı hayala gelmeyen buradaki görmediği nimetler mevcut. İliğin üzerine yalnız almak istiyor, deriz gider, çekideği yok. Minnetin sertliği yok. Ne kadar boyarsan doy, ancak bir yenirmekle haz veririz. <gülüyor> Çünkü Cennet-i Alâ'nın ilk yeri olduğu için havalatine yok. Bu mesele gariban da gel kazıurette yok. Ya onlar olsa ceza geliyor. Her yerimiz eğ. o kadar kesirden içiyoruz, içiyoruz ki geçecek O nasıl olacak ya? O hiç olmaz olmayacak. O da olmayacak. Annen hadi ter gelecek. O yer edecek işte. Bu terle hazmerilecek. Ne kadar içerseniz. Ya söyleyin mahmur ustum. Çağ olsun o kadar kendir ki Eyle'den var onun miktarına emyal yani Eyleyle Aden memleketinin bir aylık yolun mesafesinde benim havlu kevserim var diyordu <gülüyor> peygamberimiz yani şöyle gergeri boyda şu cızı verirsin ya o cızlığın <gülüyor> genişlik bir ay mesafede neyse benim havlu kevserim bu kadar geniş diyor <gülüyor> suyu kardan dahi aktır, kokusu misken afiyattır Ebarit hücumdan çok tadım da hut ve şeker bazı. Ederimden naklan, sadece nur okudum. <gülüyor> Muhammed <Mahalleri> Eylül Ekrem'de <gülüyor> suyu kardan daha çok diyal. O hazrı keserin kokusu nüftten yap yaptır. Nüftten daha güzeldir kokusu. Şunu okuyacağım bir başka evler lisanıma bunu veriyorlar. Böyle gideceğiz insana. Ebarit hücumdan çok bardakları Yıldızlardan daha çok. Tadında hut ne şeker, bal. Ne şekere benzer, ne bala benzer. <gülüyor> şeker gibi de değil, bal gibi de değil. Efendim Kur'an'ın havası nasıl yani, o cennet-eala'nın havası? Mutteki iğne fîhâ alel-erâik, lâ yiravnâ fîhâ şemsem belezem her yuvâ. Sırak Allah'ın Azîm. Ne cennet ki, orada koltuklar konulmuş, Böyle sıralar yapılmış, onun takımcını burada yapıyorlar, ağaçtan, bilmen, yüksekten vs. Oraya benzetmeye 100 milyonlarca çalışsalar benzemez. Mütteki yine de bayanırlar, müttekin et. Erikelere, o koltuklara dayanırlar. Müttekin et. La yaravne, görmezler. Şentembelerden her yıra. Bir güneş var ısıracak. Yani güneşle sıklak var. Ne de soğuk var, üşütecek. Zemheri de yok. Samus da yok. Öyle bir hava ki insana ancak hava verir. Samus cümlemize nasip et. Nasıl cümlem da efendim bu. <Gülüyor> o sudan hepiniz itecek miyiz? Şey Allah'ım diyor ki ''Nifak ehlin kavamandan dediler ya Rasulallah bizi ol gün bilir misin sizi ol bina sizin şekilleriniz var. Bilirim sizi ama münafıkları o havzu keserden savarım. Allah zek olsunlar.'' onlara olsun, nasip olmayacak münafık sıfatlı sinselere. Allah münafıklı sıfatlarını etmesin. <gülüyor> o münafığın alamatları söylerken sözünden yalan atar. Vaad ettiği zaman kulp eder. Amanete hıyanetli girer, münafığın sıfatları bunlar. Yani emanete hıyanetli gidiyor, şu Allah'ın verdiği gözleri gelir namuslarına bitiyorsan, münafık sıfatı olur o zaman, emanete hıyanetli olur. Allah Allah diyecek, la ilahe illallah diyecek, soğuyor, kıybet ediyor, sığara içiyor, ne ediyorsa bura hata ediyor, emanete hıyanetli geliyor. Eğer karında kişisinde silah mutlaya atıyorsa emanete hıyanetli geliyor, vücudun emaneti, elin emaneti, Allah'ın verdiği emanet, kitaplar sayıyor. Estağfirullah bismillah, inna irazmel emanet aleyhissamavati, 17-27 böyle emanet var insanın üstünde. ...kulları muhafaza eder. Ne yapayım? Alaması olmasın. Allah vermesin Osmanlı'na. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mutakı ehlin kavamından... ...dediler ya Resulallah. Siz iyi oldun bilir misiniz? Sizin ol oldun bile işgah. Sizin şekilleriniz var ve Ben ondan bilirim. Ne çekiniz ya Resulallah? <gülüyor> Kişisizde bir sima var ki... ...yoktur gayri ümmette... ...yüzümüz, kollarımız, aklımız yok. Ben ahdelu eşgah. Yani sizin abdest avzalarınız, yüzleriniz, kollarınız, başınızı daha fazla böyle mesle verseniz, başınız, kulaklarınız, ayağınız, çocuklarınız tek gibi atlar gibi abdest avası parlarlar. Parladığından seçmek için kendisi çok kolay olur. Yani şu elleri kolları, yüzleri parlayanlar, hızlı <gülüyor> yüzleri siyah, tavak gibi olan Kafirler münafıklaştık o tarafa. Kimler münafıkıyla terkildir. Esmeri bilenler. Çekilin. Arada alın, çekil. Daha çekişin var mı ya Resulallah? Başka türlü de seçer mi? Allah bana emrediyor. Seçti. Ben onlara secdeyle emrederim. Allah'a secde edin. Gel diye giret. Dünyada yıkanır secde etmeyen münafık ve kafirler ne kadar zorlaksa da yerlerine demir durur da bile kapanmaya insan bulamazlar. Allah bize çok şükür böyle şaharları, camilerde, cemaatlerde yere kafana nadal yapın. Bizim Bu bizim elimizde değer artmışlar. Bu Allah'ımızın el takısı, haniyeti. Cenneti alabet diyoruz efendim. Tuba acaba var. Hık yukarıdaymış. E, meyveleri, dalları aşağıda. Herkesin cennetine böyle takmış vaziyeti var. Böyle olacak? Evet misalını göster dediler de düğükler misalını <gülüyor> gösteriyor güneş gibi kökü semada rüyası yerde olduğu gibi herkesin pencerelerinden ilmiş üzerine <gülüyor> ilmiş böyle e, meyvelerinden koparıp yiyorlar şey olduğu yerde yine meyve bitiyor aynı aldığı yerde yarabbi ben alıyorum da yine bitiyor bu niye burada yeniden bitiyor halukasız gelan sen bitiriyorsun onu diyor ben bitirmiyorum yarabbi sen bitiriyorsun dünyada yakına sen bitirdin Niye bakana sen bitirdin? <gülüyor> Et dünya mezrafil <mecraatın gülüyor> ahiret. Ahiretin virayet değil dünyaydı. Sen diyor dün şafakta kalktı bil ki saat kaçmış diye diyor öyle Allah la ilahe illallah estağfurullah öyle diyorsun ne okudun? O bunun kafi gelmiyor gibi diyorsun yine sattığın aynı yerde yine okuyorsun. Bunun yatınamadınız oldun ya yarın yine aynı namazını oluyorsun. Oğlum sen yaptın, birini yaptın, cennet yolcusuğuna yaptın. Ben de birini kopardığım yerde birini vereceğim. Senin hakkındır bu. Diye. Senin yaptığın için böyle veriyorum. Allamdimillah. <gülüyor> müjdeye layıq musunsa Allah böyle dilimize böyle getiriyoruz. Allah'ım, evet. müjdeye layık olan Rabbi abraba. Dil buyursun inşallah. <gülüyor> Cenneti alanın herkes padişah olacak. Cenneti <gülüyor> alanın okuduğu ya da ailesi hürelerden daha güzel olacak. İmanı var çünkü. O gidiği yemeği, gidiği yemekleri ailesinin gözünde görüp gidecek böyle aynada gördüğü gibi böyle görünüp gidecek. Hure kızları evrata hure eğitim diyorlar değil mi? Bize bir bize diyorlar. Kayap diyorlar. Yaht kayap yaht. Bir yüzler, böyle 40 parmağından görüp, 40 parmağından 40 gibi binlere gelse hure kızının Ayla güneşin rüyası için falan Bu kadar <gülüyor> güzel. Bu kadar güzel. Niye bu kadar istemiyorduk ya? Bunu istemeyin. Allah'ın rızasını isterseniz bunlar hep var. Bunları, bunları istiyerekten ibadet edersen bunlara ibadet etmiş olursun. Ama Allah'ın rızası için ibadet edersen razı olduğu kullarla sen istemezsen evleni onları hep nokt edeceğiz inşallah. Yani bir gayemiz bu olacak. Şakit-i Belki Hüttüsat Sirrahul Aziz, bin yedi üstaza hizmet ettim. Bin yedi üstaza hizmet ettim. 40 yere yükü kitap okudum. 40 yere yükü. Kendi mübalağa ediyorsa kendi ediyor. Ama bir evliya mübalağalı konuşmaz. Aynı hakkını konuşur değilse. O delidir. Allah'ın velisi, bin yedi üstazın hizmetini ettim diyor. Yani hünmetini alayım diye. Neyve yükü kitap okudum, Allah'ın yolunu bir şeyde buldum diyor. Bir şeyde buldum Nere Ne buldum diyor. Zırz için emin olmaktan buldum. Zırz için emin oldum, şüpheye düşmedim. Zırz için Allah verileceğine inandım ben diyor. Zırz bu Allah diyor. Başka bir şey haksızlığında neyle rızık olmaz. Allah kimden bize helalinden versin. Yani böyle zırz için şüpheye düşen çok olduğundan Rızdü çünkü hiç şüpheye düşmedim. Rezzak-ı alem Allah olduğunu bildim, bildim diyor. Kederim mergad-ı nürosun, hapa şurayı ezderiz, dedi, öyle geliyorduk dereceye. Ee, hayvalların üstündeyiz. Oğlum hocanın birisi gerrarmış dedi. Şimdi omuzuna teybiyi almış, memleket memleket geziyormuş. Gezerken bir, bir takip alacak yer bulamamış, bir kafı bulmuş. Kafiyeye gelmiş, bura alır misafircimiz <gülüyor> kavuşmuş kafiyeyi buyurum. Girmiş ki muazzam bir efendi oturuyor. Onu görünce orada hoca, geni de hoca, geni bir hastayken biraz şişkır için herda umudumdan cezetti için utandığından bir selamla giriyim şile demiş. Rijoduym çok zayıf oldu. Nasıl aray araye? Beni ilk kez giren ol kısmet. Hemen al kandır bu karaye. Geni Semerkandımış ona, Semerkandı pukaraymış. Ben onun için vücudun zayıf oldu. videonun çok zayıf oldu. Nasıl arayı arayı. Beni gezdiren ol kısmet. Semerkandı pukarayı. Üstadz ondan demiş ki, size gezmek layık değil. Semerkandı pukarayı. Size nasıl bulan kısmet. Bulur arayı arayı. Kısmet yüzü Ezrail'in aradığı gibi arar, bulur. Helalini takip edin dedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, öyle arar bunu, özür. ne ardına düşüyorsun, ne sangıya koşuyorsun, ne harama sürük ediyorsun, ne ailemin hakkı, kanunca alırsam yarı olur diye o zıkımı giyiyorsun. Bunların girişini kabul etmemeli Müslüman. Kırk paralık haram yerse girişimse kırk paralık. Yani yedi yüzlük kez şimriyetle kılınmış, kabul olmuş namaz verilecek eline. Kırk <gülüyor> paralığın. Bir lokma yerse, insan aclıktan ölürse, kıskında ölebiliyormuş, çünkü özil lokmak üstünde ancak takdir diyoruz ki sen ayrılmıyor. Eski niyetleri ameller kabul değil. Bir lokma. Niye? Ana haram göstermesin. <gülüyor> ana adam doğunca çulun var mıydı farang çulun? Yani ana adam doğunca çulun var mıydı var mıydı farang çulun? Tanrı yarattığı çulun bir rıtsın kumazlatacak. O rıtsın artık kimin hizmeti var? yetişirin. tanrı tısına takusunun kimin ülkesi kimin açak? Bunu niye böyle para düşüreyim ben diyor. Hangi'nin yolunu ben de rızıkta emin olmakla buldum. O tamahımız, hırsımız, suhlumuz, padavatımız, kimimiz, buzdumuz, rüyamız hep bu dünyaya muhabbetten. Hıbbet dünyaya ettik, Allah atın yetin. Cumhur günahın başı dünyaya muhabbetten oluyor. Bunu herkes biliyor kardeşim. Allah sinirlerini <gülüyor> rahatsız etsin. <gülüyor> Açılır, bahtımız bir gün sıkıştık ya, Açılmaz açılmaz biz bu manga ticaretler. Na açılmaz Allah yere sıkıştıysa sıkışmaz ya. Hedetler halk eder Mevla. Kerem Bahadur kapatmaz ya. Sana yol aldım Allah verir rızkını haşa. Kudam rezzaqi alemdir. Rızıksız kul yaratmaz ya. Allah'ı da sorgulayamaz mıdır? Sen el ettişim. İkimisine de buldun ya işte. İhlas'ta buldum diyor. İhlas'ta. Yani her amelimi Mevla rızası için yapmakta buldum. Amelimi bütün Mevla'nın rızası için yapardım. Hatta hiç arazım, avazım yok. İçine hiç külüs katmazdım. Önce kadar bir şey katışırsa, güzel ispaz böyle söyledi. İnek ve davarlar sarıldığı zaman kan karıştığınız bir süt hesabı gider, haram olur, yemilmez olsun. Ameliyin içerisine eğer rüya, sum'a, genlik vesair böyle bir şey karıştı mı? Oha şeytanın kanı karışmış olduğundan semak akılarına vardı kabul dereceye gideceği zaman tahlil etseler baksalar ki şeytanın kanı var, Şimdi ben yüzüme çarpmış, al bu. İhlaslı olmamış, Allah rızası için değilmiş amelin. Bu riyalıymış, tüm alıymış, bu işe yaramazmış değil ki çarpılır. Bu diyor ben bütün amelimi ihlasa kattıya gittim. İhlasla amel ettim, Allah'ın yolunu böyle buldum anca diyor. Demek ki rıza-i mevla bulundun mu her şey tamam oldu. Daha! Daha neden buldun efendim? Yönümü yakın girip hazırlıkta olmadan buldun. Diyelim diyor, Efendimiz haber de, yani bir insan kafasını suyun içine sokarsa bir gölme olur da, insan zararlar ne kadar durabilirse durur da kafasını yukarıya çıkarır ya, ya burnundan ya kulağından ya ağzından su gelecek, dünyada duruşumuz diyor o suyun içinde bulduğumuz kadar olacak, çıktığımız ahiret olacak. Yani durduğumuzu bu kadar bileceksiniz. Amcalardan ihtiyar var belki var, görmüyorlar aksakallı şu aksakal diyor, benim nurumdan halk olurdu diyor Allah. O secdeye vardığı için secdeye bakan diğer kulları narinle tercih etmem. Narinle tercih etmem. Gençlerimiz diyor efendim, innallaha cuhib kuşşaf ellevi hüsnü şefa bulut yitağı atillet diyor bunlara da. Peygamberimiz diyor, <gülüyor> gençlere muhabbet ederim diyor, gençleri severim. O öyle bir gençler ki gençlikler mi ibadet ve faatta İller kahne kahvede, sayında Allah seni buraya gönderdi. <gülüyor> Genç olarak ibadetin içine karışmışsın, o gençlere muhabbet ederim diyor Allah. İhtiyarlardan sorun, şuraya oturduğumdan izle seferberlik gördüğümü gördüm, ağaclık gördüm efendim, ne diyorsun, Yalınayak gezer miydin? Ne cahmetler çektim efendim, safa sürdüm, çok safa sürdüm, cepha da çektim, safa da sürdüm. Ama haber verin, bile biliyorum. Şu oturduğumdan başka bir şey bilemiyorum. Nuh aleyhisselam bin sene yaşadı, 50 elli yaşına vardı Nuh aleyhisselam, Adem aleyhisselam bin yaşındaydı, Kazlı annemiz bin bir yaşındaydı, yani böyle yaşarlardı eskiden, şimdi Nuh aleyhisselam ahirete İsa'yı da <gülüyor> ya Nuh nasıl buldun dünyayı, geçirdiğin nasıl, nasıl oldu, kanatınız <gülüyor> olsun, <dostum, gülüyor> iki katını bir han buldun bilinden kapının girdim içinde hiç oturmam nasiib olmadan geri ki kapıdan çıkmış kadar biliyorum sinyali 950 sene peygamberlik derlik yaptım ismin nuf değil ağlavrın tüm nuf girdiler bana nahi geldi yani bayım o kadar ağlattılar ki nimanda o kadar istiahisler ki şu sana kadar dua ettiler bana şu sana sarp oldular böyle acabetine, oğlum hepsini bilmiyorum, yürük bir ata binmiş de biz gölgeden geçmiş gibi oluverdim diyor. Gezimizin ağıyla tarafta kadar yakın olan, gönlümü yakın bilip gece gündüz tedarik etmeden başka çaremiz yok, bunu böyle yaparsak, devlamız bizden razı olur inşallah. Şafiq-i bu Kudüs'e Sıvâhul Aziz, üçüncüsü, dördüncüsü ne efendim diyor. Şeytanı düşman ittihaz ettim. Hiç yerini tutmazdım. O küs der ben barışırdım. O kılma ben kılardım. O seharla kalkma ben kılardım. O kazaklan der ben, ben kazaklanmaz sükürt ederdim. Vel tazminel gayza Vel afine aninna nas? yuhaybu l-muhsinin sadaqallahu azim Halid-i Zülgelal kazakımızı yunun kullarım diyor. Kazatlanan çok kardeşimiz var. Allah kazatların yok olsun inşallah. Hmm. Ne Niye kazatlanıyorsun? Hazreti Omer radıyallahu anh, bir kalın da Hazreti Hüseyin Efendimiz. Bir gün kölesi yemek getiriyor, kendi padişah. yemek getirip yine el sellanı verdi, ee, padişahın üzerine Hazreti Omer gibi dört köşe yedi iklimin padişahı olan vicdatın üzerine yemek samlası düşünce gözünü ayırdı da baktı. O da kafasının Ömer'in kafasından cümayetçim yoktu. Yani şiddetinden nefesinden yoktu, böyle elde gitti, köle yoktu. Sen <gülüyor> bir damlaya razı değilim, niye yoksun oğlum dedi. Efendim seni tecrübe ediyorum İslam'ı yoksa. Mel-kâziniyna-l-gayza, kazabını yırabilir mi yıraman mı diye tecrübe ettim. Allah kazabımızı yıramıyor da yırabilir mi yıramaz mı bakalım. Dedim sana haydi yutsun kazabımı dedi. Kazabını Yaptın mı yıkılır bir şey yok ya. Valla bak. Vel, efendim ayetin ikinci sıfrası diyor ki, Vel afina aninna. Nas'ın kusurunu affet diyor. Allah'ımız. Çocuk köle zübey. Kusurumu da affettin haydi. Git başımdan. <gülüyor> Allah'ın ayetinde bir sıfra daha yuhibbul muhkenin. Allah ihsan edenlere muhabbet edelim diyor. İhsan da lazım delik كذلك da mazalettim şu paradan <gülüyor> <Ay Allah. gülüyor> sen. Ne vakitse yorum getirdi başından. Ben seni soyacaklarsa ayetlerini okuyup okuy ederiz. Seni yani hep başından dizeriz. Hemen sebebini biliyor. Az vakit Yusuf Ali selat ve selam efendimizin için kitap yazıldı. Her yere dağıldı gördünüz. Kardeşleri aldı babasından, İlmullah'tan kat kat nazar kısa <gülüyor> Şöyle hadi <gülüyor> yeniden gelireyim. Babam biz bakarız bunu muhabbet ederiz. ''Ağolum kurda neye yedersiniz?'' diye bakıyorum. Aa, kurt gelin için kullara ipucu vermiş oluyor. Bir. İkincisi de ''Haha emanet et, bir şey demezsiniz.'' ise i̇şte bir şey olmayacağıdır. Yani ne kelime söylemeyi gönderdi. O gece rüyasında on gene kurt yürsüsü ayı almışlar da Bu Onun şunu kurda yedirtmem demiş. Meryem'e on kurt, on kardeşi <gülüyor> aralarında giymişler onu da onun için e, e, ayırdılar yanından. Keliği açınca diyesi yavruyu tutunca yukarıya gir saldırdı yere kurban gibi çaldı. Dedi on bir tane yıldırsa bir ay bir güneş seni kurtarsın gelsin de düşer. Ha kardeşim, öldürmeyin yapan. Şöyle bastı bastı. Düşeyle e, e, e, kardeşini Vita yaptı ether getirdi arkadaşın kardaş, ne varla beni zevk ettirmeliydi. <gülüyor> o da geldi kendine bakmak. <vali> Nerede geldiğinden yapma, bari de bu yaşanın bunu desin. Nasıl? Arkadaşın nasıl seyirciniz Bangladeş? Sanmış daha ismine bak yapıyorlar. atıyorlar yapıyorlar. Bu ne biliyor musun? Daha Bu da bu başka bir bana Yetiş ya Cibril, yetiştik ya Cibril diyor. Sen ne diyorsun? <gülüyor> <söyle? gülüyor> Muhammed Aleyhisselatü <gülüyor> Vesselam, ya Cibril, vaziyeti oldu mu, yetiştik ya da tutuştun, kanatların sırlar evet. Bir de Cibril, Yusuf <gülüyor> Aleyhisselam koyuya düşerken, Yetti. O zaman yani üstten boşanmıştı, ben süpiretini daha adaydım, kanadımı göreyedim, altına <gülüyor> <kusurlar yüzüne koydum. gülüyor> Bakmayın, çöz kiparlı yere su kulasını sütüleyediler ve gömleğini giydirmeyediler. Milletten Adem Aleyhisselam'a gelen de o. Onu doğru giydirdiler. Daha nedir sıkış dünya gibi bize İbrahim Aleyhisselatü Vesselam atışa tarafından, zaman yan zirgeye böyle, Atınca, bir kimi boşandıramıyorlardı. Kadınlar kafasına attım. Diye, öyle kalktım. Kadınlar kafasına atlayınca melekler dağıldı. Şimdi meleklerin dağıldığı, dereketin yok olduğu, toprafası açık olanlardan. Ondan sonra geçti semaya. Böyle yukarıya varım da cibriyle emin gibi. Ee, şeydi, ben dedi geldim seni kurtarmak için dedi, müsaallı yok ol. Ne taraftan geldin dedi. Ben geldim. Allah mı gönder? Yok acilim ben geldim. Şekil aramızda vallaha derim ...bana Allah'ımın bildiği tahfi gelir sana, istemiyorum ben senin. ...bizika bak, kesmiyor Cahim Aleyhisselam'ın. Sonra atasa döndüğü zaman böyle, o ağırlık atasa düşeceği zaman... ...cemadan kuşlar uçamaz sana, Halife Zülcelal... ...yettik itfaiyim ben, Allah. yettik atıp dedi. Şöyle, de mesela numaralı de, de, de, de, de, de, de. <gülüyor> de o zaman kalabalık değil. ...cudladık Cahim'i bir koydum, güldü güldü, Başka nerede oldum. Peygamber Efendimiz'e <gülüyor> ya ciddi, başka nerede oldum. Biz de Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıçağı İkaim aleyhisselam aldı. Oğlu İsmail aleyhisselamın boğazına. Uzun uzun ayet denil Çok uzun kadar fısaplıyorum size. Bir de o zaman ellerime bağladım. Babacığım sana zahmet etmeyin. <gülüyor> Zil boğazı. Yalnız boynunu Dan kesme boğazından kesme yani yüzümü yere yatır da boynumdan kes. Eğer evladım diye kılığa hakis çalan da Allah'a açı alım dedi. <gülüyor> çürsününden kes yani <beni> <gülüyor> ver, diyor. Ekiyar dedi onu duymuyor. Baba fikirle ceistim diye elimi koyar der. Aleyhamu koyar. Allah'a açı gibi kesilmiş olacağım diyele olsa. Yani elim gelim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> açı gibi malim kesilir. Ben itaatiyim Allah'a. ben elimi serbest olsunlar keste, elimle bıçağı vallahi müdafaa etmem dedim. Böyle, teslim oldum işte, böyle incirirken beraber Allah o zaman incirtti. Yettik ikna ile! Ben kesinmiyorum dedi, hemen kanadımı atın. Gel sen, sen! kanadım işte, kest dur bıçağı. A, dur bıçağı, hiç takhir ediyormuş da, orvilyada diyor.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 bir memlekette yüzümü konuşmak duyumuz. Ar ve hasilete tokanır bir şey. Laik değilim ama sizin hızlı -hı zannınız bizi. Böyle terbiyesizliğe doğru tercih terbiyesiz. bu Kusuruma kalmayın Allah'a kutu. <gülüyor> kalmayın. Çünkü <gülüyor> altı saygınlığında rahatsızlık varlığı. Bir de bize tergelişelim. Geçiyordu, rahat durdun. Bizim için bir de gelince gönlüm açıldı. Allah <gülüyor> sizlerden bir şeyden razı olsun. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci... Üçüncü, gözüncü olan da, biz Uhud Dağı'nda <gülüyor> harb ederken, sahabe sözümüzü tutmadı, gelin tutmayalım. Rüya gördüm ben, bir zıhlı elbise giydim ben, o zıhlı elbise Medine'nin içi giydim dedim. Ve yetmiş süre sığırı boğazladılar, o yetmiş sahabenin öleceğini zannettim. Kılıcımın ucu kırıldı, <gülüyor> ehli geisimden Hazreti Hamza'yı, yetmiş parçaya ayrılacaklarını anladım, yetmeyelim dedim ama beni zorla çıkardınız dışarıya. Ve giderken din dişinin üç yüzü geriye döndü çünkü üç tane münafık varmış. Reis'i münafıkıyla çektiler, çektiler, yedi yüz dişiyle, karşı karşılaştılar. Resulullah'ın tek sözünü tutmadıkları için gidecek önüne muharip geldiklerinden, o pusuyu beklemediklerinden, o zaman pusul tarafında olan Halid'in gelip azotları oradan geldi ve düşman olarak övünden de arkadan birkaç püslüttülerdi, vurmaya başladılar. Yirmi seneleri katlılındı biliyorsunuz, şehit oldu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ya Muhammed senin mübarek yüzüne geldi, baş vurdular, oradaki minkerin iki halkası şu elmacığa battı. Mübarek bara buradan kırıldı. Yani o bunlar dişine tükruldular şeydi filan. Kan sakalından yere düşme istedi, ayrıldığı zaman bana Allah emretti. Muhammed'in hanımını düşürmeye gerek. Buna. Bu güzelce mübadok düşüneceğim orada gibi. Allah ben de o kan boşandım zaman boşandım zevetimin cevabı sokaya döner. Kanı aldım. Kanadını işte gittin kana bu kanı dedi gelip takıyla uğruldu da ilmessinden senin aşkınla ağlayanların gözlerine koydu <gülüyor> Allah Muhammed'in düşün ağlayanlardan hep <gülüyor> <et> ya <gülüyor> Habib-i <gülüyor> <ruhu bulan hormatına, gülüyor> <Yuri> Ekrem hürmetine ey sevgili i Ekrem hürmetine nur <gülüyor> hürmetine nur-i Ekrem hürmetine bu böyle. Uzun, Yusuf değil Yusuf halili sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiler biliyor. Geçirdiler hele bir sattılar <gülüyor> geçmez aşklarına yediler Meğerime bir gün aynaya bakmış da ne kadar para ederim demiş. Allah terbiyesi için beş <gülüyor> hafta kurşuna. Böyle tatlılar hafif-ül bahayla bir zahil etiyorlar. Mısır'a gitti. Ağırı altınlara verildi. Ee, Celeyha'nın zahmetlerini çekti. Ondan sonra zundanlara girdi. Zundanlar da on iki sene kaldı. Ondan sonra buraya çıktı. Hökümdar oldu ama kardeşleri geldiler o zaman. Gildi kardeşlerini görünce. Siz kaç kardeşsiniz dedi. Bir, 10 tane, biz de evde kaldık 11, bir de yurttaşımız kaldı, 10 ile kurtulduk dediler. O da kendiydi. O da kendiydi. Kendiydi. Öfken, ben inanamıyorum, nasıl yıkıyorduk, ee, nasıl yıkıyorduk. Doğanlarımız, oyunlarımızı gitmeye getirdik? Yani orada biraz şey diyorduk, çocuk ne oynuyorduk. Metalarımızın başında koyduyduk. Siz öyle mi bu kadar kuvvetle gücüne kuvvetle <gülüyor> <gülüyor> bu sözlerinize inanmam için evdeki olan kardeşinizi getirin diyemem, dedi. Zahide vermem dedi ya. Yok zahidedir. Getirelim dedi ama onun yanında çok kıymetli. O biri dedi bu deyince buna çok mühendisi düştü. <gülüyor> Acaba verir mi vermez mi bilemiyoruz ya. Gidelim bakalım. Yalvardılar baba. Bilmiyor bize sen bilin. Şimdi dünyanın ünlünü getirdim. Bir şey anlatacağım. Sana yani kazanı yutmayı anlatacağım. Affetmeyi ah, anlatacağım. Bunun için de... <gülüyor> Şimdi ya Bak kardeşim diyor kardeşi bilmiyor. Benim eee şiirlerde uğruna en çok hoşuma giren, diğerini yakan ve ağlatan bula olur. Çok hoşuma gider. İki seni sert arkadaşlarını taktım dedim. Bizim annem veriyor İki ikiser taktım göz ortada dünyalda kaldı. Sen ne yalancı sabırsın. Benim kardeşim vardı. yer hazırlık yapıyor. Oo, onun için çalınıp kaldım, sen benim bile kardeş olur musun, beraber yiyer misin, ben seni kardeşliğe kabul ediyorum. <gülüyor> Bakınlar be dedi, yani hazinede. Ben benim gibi bir bütün insanın seni tutuyorsan olur dedi. Şimdi o kızlar beraber yemek yiyecekler, ellerini sündiler <gülüyor> yemekten, dünyanın gözünden yakışıyor dedi şimdi, ağlıyor. <gülüyor> ne ağlıyorsun kardeşim benim dedi, ne ağlıyorsun dedi. <gülüyor> Vallahi dedi. Kadişahım, balnaklarımın yüz kısırı balmağına beliriyor. Bak balmağına dedi. Onun ben çevreye kalpası yaptı. Yusufu dedi Allah'ım. Allah Allah Allah. Onun için de ben seni burada koyacağım. Sahidenin içine saklayacağım dedi. Ne yaptılar? İlk önce onlara ağrattı. Ondan sonra girdiler. Ne aldılar? Babasına gömledi. Ne yaptılar? Oğlunun pusuyu. <gülüyor> Ondan sonra yakıştı karakterini diye aldı. Babasına diptirdi. Benim sizin ne yapmamızdan ne yapıyormuş ne Yani bak, hasarlarını birer birer okudum. Bakınları girdiler, gire çaktıklarını, uya attıklarını vesaire bir Şimdi sundan bark sene babasından ayırdıklarımı ikiyi biliyorsunuz yani tam sıkıntılı devinde ne şeyi at ediyorum yüzümü beni nasıl yere vurdun